95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor benim hiç Şahin. Ben de Ömer Madre. Ve destekçimiz Cem Altınordu'ya teşekkür ediyoruz. Evet bugün e, yılın son programı. 2021'in son Açık Yeşil'i e, bizde e, geleneksel olarak e, Açık Yeşillerde her yıl sonunda yaptığımız gibi bir yıl değerlendirmesi yapacağız ama ona geçmeden önce bir e, önemli bir kayıp e, haberi e, Edward O. Wilson e, dünyanın önemli biyologlarından ve doğa korumacılarından biriydi. Hem bir bilim insanı hem de bir aktivist olarak e, birkaç gün önce e, 92 yaşında hayatını kaybetti Edward O. Wilson. E, çok kısa ondan belki bahsederek başlayabiliriz e, Massachusetts'taki e, evinde ve E.O. Wilson Biyoçeşitlilik vakfı vardı kendisinin o, o vakfın yaptığı açıklamayla 92 yaşında öldüğü açıklandı önemli bir işte evrimsel biyoloji alanında ve doğal koruma alanında çok önemli çalışmaları olan bir isimdi e. Iyovysin ve aslında özellikle karıncalar üzerine ve karıncaların işte davranışları üzerine çalışmalarıyla ve sosyobiyoloji e, kavramını geliştirmesiyle tanınan bir isimdi. Hatta bu yüzden bu sosyobiyolojiyi insan topluluklarına da uyarlama e, çabaları nedeniyle de çok eleştirilmiş aslında da bir isimdi. E, ama onun özellikle e, hem bilimsel araştırmaları çok iyi tanınıyordu, biliniyordu. Hem de aslında e, Pulitzer ödülü alacak kadar önemli de bir Popüler bilim yazarıydı. Kendisi e, çok sayıda Türkçe'ye çevrilmiş de kitabı var aslında. Türkçe'de benim bildiğim kadarıyla 5-6 tane kitabı çevrilmiş durumda. En sonuncusu da e, açık yeşillerde de bahsettiğimiz e, Half Earth. Yani yarım dünya ya da yarı dünya. E, kitabı da en son sanırım Koç, Koç Üniversitesi yayınları tarafından yayınlandı. Türkçesi e, o kitapta da 2016'da dünyanın e, %50'sinin yarısının e, bu biyoçeşitlilik kaybının e, altıncı büyük yok oluşun durması için e, yarısının koruma altına, mutlak koruma altına alınması gerektiğini e, öne sürdüğü bir kitabı çok büyük ses getirmişti. Hatta en son e, bu biyoçeşitlik konferansında falan da gündem olmuştu. Bunu da açık şekilde konuşmuştuk. E, öyle yani Io e. Wilson'ın ölümünü de baştan konuşmuş olalım. Ha, bir de... E, Encyclopedia of Life, yaşam enciklopedisi diye çok ilginç bir şey vardır. Yani belli türlerle ilgili bilgi aradığınızda hep oraya bakarsınız. Onun da kurucusu e, desin. Evet, bu kayıplara bir de Desmond Tutu'yu da ekleyebiliriz. Evet, her evet. Her alanda özgürlük, barış, barış savunmak, özgürlüğü dışın dışında her alanda yani cinsler arası eşitliği. Bir de çok önemli bir biyolojik çeşitliliği ve şeyde savunan ekolojik bütünlüğü ve dünyanın da güvesel iklim değişikliğinden e, yıkıma doğru gitmesini önlemek için büyük mücadele veren bir başpiskopos Lezlon Tutu'yu da analım bu vesileyle. Evet, Evet Wilson'la başladık. Şimdi şöyle bir genel derleme Yapmaya çalışacağız bugün 2021'de neler oldu ee, yeşil e, haberler alanında, çevre ekoloji iklim alanında tabi eskiden beri bunları yapıyoruz ee, hatırlıyorum işte 10 küsür sene önce genellikle böyle e, önemli iklim felaketlerini tek tek ele alırdık fakat bu sene şöyle bir baktım İklim felaketlerini tek tek ele alsak 10 tane zaten doluyor 10 madde. Dolayısıyla hani iklim felaketlerini tek maddede topladım bu sene. O kadar sıklaştı, o kadar arttı ki ve o kadar dramatik hale geldi ki iklim felaketleri. O yüzden geriye doğru sayarsak on numarada kömürden çıkışın resmi karar haline gelmesini bu sene koyabiliriz diye düşünüyorum. Ve net sıfır kararlarını koyabiliriz. Neden? Çünkü... Açıkçası biliyorsunuz işte Glasgow'da yapılan COP 26'da ilk defa bir COP kararına kömür kullanımının azaltılması ve fosil yakıt sübvansiyonlarının sonlandırılması cümlesi girdi. Hatta azaltılması değil sonlandırılması denecekti de işte son anda itiraz ettiler bunu epey bir detaylı konuşmuştuk. Bu arada Uluslararası Enerji Ajansı Glasgow'dan altı ay önce aslında yayınladığı Net Sıfır raporunda ee, gelişmiş ülkelerin 2030 gibi e, işte gelişmekte olan ülkelerin 2035'te kömürü tamamen bırakması gerektiğini e, açıkladı net sıfıra ulaşabilmek için. Ee, ve bundan da öte yani hem Glasgow kararı hem Uluslararası Enerji Ajansı raporunun üzerine bir de belki bunların hepsinden daha önemli olan e, bu yıl tamamı bu yıl içinde oldu bunların Japonya, Güney Kore, Çin ve G7 ülkelerinin e, ülke dışındaki kömür yatırımlarına finansman sağlamayacaklarını açıklaması bundan sonra geldi. Yani bundan sonra aslında bunların hepsi dünyadaki e, donör ülkelerin yani finansman sağlayan ülkelerin tamamı oluyor. Bunlardan başka zaten finansman sağlayan ülke herhalde yok. E, bu ülkelerin tamamı Çin dahil en son e, kömür finansmanını sonlandırdılar. Dolayısıyla kömürden çıkış artık enerji sisteminin kömürden arınacak olması e, resmi hale geldi. Fakat öte yandan tabii bunu neden on numaraya e, koyuyoruz? Çünkü bundan on sene önce bu karar verilseydi herhalde e, yılın haberi olurdu. Ama e, o kadar geç kalındı ki yani bu kömürden çıkışın e, artık devletler tarafından da ve işte devletlerin en önemli enerji kurumu olan e, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından da kabul edilmesi epey geç kaldı. E, dolayısıyla ancak onuncu sıradan listemize giriyor kömür meselesi. bunu bir şey ekleyeyim diye. Yani Greta Thunberg'le yapılmış çok uzun ayrıntılı bir mülakat var. Washington Post'ta 27 Aralık'ta çıktı. Ot Desen, KK Ottesen Desen diye birisiyle yapmış. Birisi yapmış onunla. ay senin biraz önce söylediğini de söylüyor. Yani COP26'nın başarılı olmadığını neden söylüyorsunuz sorusuna? Diyor ki yani bildiğimiz gibi çok yeni bir şey oldu diyor. F word yani F ile başlayan ayıp kelime ilk defa girdi diyor. Bu doküman fosil yakıt diyor. Fosil evet. Diyor. Fakat bunca zamandır ne yapıyorlardı en büyük çok çok büyük ölçüde bu, bundan Kaynaklandığı bilinirken bunca zamandır, on yıllardır neden tek kelime etmediler, metinle evet. koymadılar diye de düşünmek gerekiyor. Evet. Yani açıkçası bu kömür moratoryumu, fosil yakıt moratoryumu laflarını çok iyi hatırlıyorum. Daha 2000 e, kaçtı yani 2007'lerde 2008'lerde konuşuyorduk James Hansen'ın şeylerini falan. E, yani en azından Kopenhag'da 2009'da mesela kömür girebilirdi. Fakat büyük bir direniş e, oldu. Yani en az 10-15 senedir e, kömürden çıkışın ertelenmesi için ellerinden geleni yapıyorlardı. Şimdi de tabii ancak yenilerinin kurulmasını engelleyecek bir noktaya gelebildik. Yani var olanların kapatılmasına dair net bir e, şey hala yok. E, dolayısıyla hani bu hızla gidilirse 2035 falan mümkün olacak mı hala belli değil. Evet, e, dolayısıyla çok yavaş. Evet. Çok yavaş ve çok... E, Az gidiyor ama ha, bu arada Glasgow'dan bahsetmişken hani bu kömür kararını söyleyip de geçmeyelim buraya ek yapalım. Ee, çok önemli başarısızlıklar da vardı Glasgow'da mesela kayıp ve zarar mekanizmasına bir finansman sağlanmaması, iklim adaletsizliği açısından bunun devam etmesi ve derinleşmesi anlamına geliyordu. 100 milyar e, dolarlık yıllık e, iklim finansmanına hala ulaşamadı e, gelişmiş ülkeler. Ee, bu e, bunların hepsi ancak kabul edildi yani bunların kabul edilmesi başarısı başarıysa e, kabul edildi ve tabii e, en önemlisi de e, Glasgow vakadar aslında bir buçuk derece hedefine uygun tahhütlerin tamamlanması gerekiyordu ancak e, hepimiz hatırlıyoruz yapılan açıklamada e, yani birkaç değişik sentez raporunda e, dünyanın en iyi ihtimalle mevcut 2030 hedeflerinin hepsi gerçekleşse bile 2.4 derece ısınacağı. Hatta mevcut politikalarla bunun ya yani bu hedefler de kesin olmadığı için mevcut politikalarla 2.7 dereceye doğru gittiğimizi birkaç şey kuruluş Birleşmiş Milletler dahil açıkladı. Dolayısıyla durum iyiye gitmiyor. Ama hani buradan bir iyi nokta çıkartırsak yine de net sıfır ee, kararlarını belki hani bu maddenin kömür dışındaki iyi haberi olarak söyleyebiliriz. Bu da tabi uzun vadeli hedef anlamında bugün dünyanın e, toplam e, emisyonlarının yüzde temsil eden e, 81 ülkesi e, sıfır net sıfır hedefi açıklamış durumda aralarında biliyorsunuz artık Türkiye de var. Bu da hani çok yavaş da olsa e, bir takım gelişmeler sağlandığı yolunda yorumlanabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla 10. maddemiz iklimle ilgili alınan özellikle kömürle ilgili alınan bu kararlardı. 9. Geriye doğrusu ayarsak biyoçeşitlilikle ilgili alınan bir kararı 30 çarpı 30 kararı olarak bilinen bir kararı söyleyebiliriz. Bu da henüz tam olarak biyolojik çeşitlilik sözleşmesi tarafından resmileştirilmese bile biyolojik çeşitlilik e, konvansiyonunun sözleşmesinin 15. taraflar toplantısında COP15'inde e, bu sene referans verilen en azından e, işte bu Kunming deklarasyonunda referans verilen 30 30x30 çarpı 30 kararı. 30 çarpı 30 da 2030'a kadar e, dünyanın Karasal ve okyanus alanlarının %30'unun koruma altına alınması hükümetler tarafından anlamına geliyor. Ve bunun altına da yaklaşık 70 ülke sanırım yanlış söylemeyeyim ama 50 mi yoksa? 50, 50 ülke imza atmış durumda şu anda ve dediğim gibi Kunming deklarasyonunda da ee, bu şey yapılmış oldu, referans verilmiş oldu ama resmi sayılmaz. Bir de e, 5 milyar e, dolarlık bir fon e, açıklandı Eylül ayında e, bu koruma alanı ilan edilmesini sağlamak için. E, biraz önce bahsettiğimiz Joe Wilson %50 olması gerektiğini söylüyordu. E, ama ancak işte e, birazcık Wilson'dan yola çıkarak tartışılan bir şeydi bu. Ancak %30 diyebildi ülkeler. E, tabii bu da e, uygulanacak mı? Belirsiz ama yine de bunun önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şu anki düzey sanırım yani şu anki resmi hedef %17. Dolayısıyla evet. bunun arttırıldığını söyleyebiliriz. Evet ama tabii bir de şeyi de E.O. Wilson'ı bir kez daha anmak gerekirse yani biyolojik çeşitlilik konusundaki büyük... Ana toplantıda ertelene ertelene bir hal aldı Kunming deyince. gene yapılamadı yani yarısını yaptılar yarısına seneye ertelediler evet. yani bu ikiye böldüler falan öyle bir şey oldu doğru ee, böyle sekiz numara e, listede sekizinci sıraya metan taahhüdünü e, alabiliriz diye düşünüyorum çünkü bu da önemli bir gelişme bu sene yaşanan ilk defa e, 100 ülke tarafından, 100'ün üzerinde ülke tarafından ki bunlar işte küresel ekonominin %70'ini oluşturuyormuş. Bir metan taahhüdü verdiler. Yani metan emisyonlarının 2030'a kadar 2020 seviyelerinin %36'ına düşürülmesi. Tabii oldukça düşük bir taahhüt olmakla beraber ilk defa metandan bahsediliyor olması açısından önemli. Ve bu da Glasgow'da epik konuşulmuştu. Metan taahhüdünü de... E, ...sıralamaya almış olalım. Yedinci sırada Shell kararı var. Ee, Shell kararı çok önemli. Hollanda'da e, geçen Mayıs ayında, yani 2021'in Mayıs ayında... E, ...mahkeme, e, Hollanda'nın bir mahkemesi Shell Petrol Şirketi'ni... ...ki merkezi Hollanda'da bulunduğu için, Hollanda'da 17 bin e, kişi tarafından açılan... E, Evet, 17 bin kişi tarafından açılan bir dava. Yani müthiş aslında. Ee, bir davada e, Shell'in emisyonlarını düşürmesine, yani üstelik de 2030'da 2019 seviyelerinin %45'ine indirmesine karar verdi. Ee, ki bu çok önemli. Mahkeme kararıyla Shell e, neden olduğu emisyonlar, yani sadece kendi... Yaptığı emisyonlar değil, çıkardığı petrollerin neden olduğu emisyonları %45 azaltmak zorunda. Bu e, herhalde yılın en önemli iklim davası e, şeyi sayılabilir. Evet büyük bir şey. Buna şeyi de ekleyebiliriz. Bu çok taze bir haber geldi. Yine Shell ile ilişkin olarak iki gün önce yani salı günü aslında o saat farkına göre Güney Afrika'da bir mahkemede Shell'in bu sismik araştırmalar yapmasını yani muazzam sesler göndererek patlatarak e, petrol ve gaz araması Wild Coast denen yaban sahibi denen yerde Güney Afrika'nın bu hem yerel balıkçıların orada bütün hayatlarını tehlikeye atmakta olduğu gibi aynı zamanda da şeyin de e, deniz hayatında mahvedebilecek bir şey çünkü özellikle yunuslar, balinalar gibi şeyler radar kullanan yani uh -huh. ses dalgalarıyla çalışan, e, hayatlarını sürdüren hayvanların yanı sıra börtü böcek yani küçücük fitoplanktonlara kadar etkileneceği tespit edilmişti. Mahkeme durdurmuş. Çok önemli bir karar bu da. Ve burada yaban sahilini koruma Sürdürülebil sürdürülebilirliğini koruma diye bir kuruluş var. Sustaining the Wild Coast. Onun e, o sözcülerinden Sinegu Guzukulu sessizlerin sesi nihayet duyuldu diyor. Çok bir, Yerli halkların da bütün e, anayasal hakları korunmuş oldu diye. Çok önemli bir karar da son dakikada geldiği yılın son iyi haberi de bu diyebiliriz yani. Evet. Ee, Shellden e... Altı numara yine iyi haberle o zaman devam edelim bu iyi haberin üzerine. Ee, yılın iyi haberlerinden bir tanesi Keystone XL petrol boru hattının iptal edilmesi. En nihayetinde e, Kanada e, şirketi TC Enerji tarafından yapılmak istenen, şimdi ne zaman başladı tam hatırlamıyorum ama 2008-2009 gibi falan olması lazım. Yani evet. 10 yıla aşkın bir süredir devam eden yılan hikayesine dönen e, Keystone XL ki, işte Kanada'nın o çok kirletici e, katran petrollerini Amerika'ya taşıyacak olan eee Borat'tı. Sonunda bu sene iptal edildi. Biden'ın seçilmesinin ardından da önemli bir gelişmeydi bu. Bu arada bunu e, Greenpeace'in web sitesinde şöyle de bir haber var. E, bununla beraber e, toplam yeni bir rapora göre e, Amerika ve Kanada'da, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da toplam 21 fosil yakıt projesi e, Keystone XL'e benzer bir şekilde e, ağırlıklı olarak yerlerin, e, yerli grupların direnişi sonucunda iptal edilmiş. E, 21 fosil yakıt projesinden bahsediliyor. Bu çok önemli bence. Evet, bir de şey, e, efendim, hareket evet, son derece önemli gerçekten. E, bir de müteveffa Desmond Tutu'yu bir kez daha analım. Bu e Keystone XL'e karşı çok büyük bir mücadele veren, eee birisiydi kendisi ve ayrıca hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de Kanada hükümetlerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini bile savunuyordu sırf bu sebepten dolayı. Evet ya yani dolayısıyla bu gerçekten çok büyük bir zafer yani hem yerlilerin Amerika'daki yerlilerin direnişi açısından hem de iklim hareketi açısından çok önemli bir zaferdi Keystone XL. Beş numara Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris anlaşmasına geri dönmesi ve yeni taahhütler açıklaması biliyorsunuz Amerika Trump döneminde tamamen çıkmıştı iklim hareketinden, iklim eyleminden. Biden'la beraber geri döndüğü gibi önemli bir yani 2030'da emisyonlarını %50-52 azaltma hedefini açıkladı. 2035'te. E, elektrik üretiminde fosil yakıtları tamamen doğalgaz dahil e, sona erdirme hedefini açıkladı ve bir e, iklim planını da hatta en son senatodan da geçirdi. E, daha kongreden geçirdi, temsilciler meclisinden geçirdi. Senatodan da geçirdi mi buna e, emin olamadım şu anda. Temsilciler meclisinden geçti ama e, ve e, bu işte iklim paketi de resmileşmek üzere. Tabii Biden'ın iklim liderler zirvesi düzenlediği Nisan ayında falan bunları çok konuşmuştuk. Çinle yaptığı ortak açıklama falan. Dolayısıyla biraz bir liderlik e, en azından Amerika Birleşik Devletleri yapması gerekeni yapmasa da henüz e, o hızlı olmasa da biraz oyuna geri döndü. Bu da 2021'in önemli olaylarından bir tanesi. Dördüncü sıraya iklim felaketlerini e, aldım. Ama bunları yani tek tek saysak birkaç program sürer. Belki en son geçen hafta konuştuğumuz <gülüyor> Güney, Güney Sudan sellerinden bahsederek başlayabiliriz. Yani bir ülkenin %10'u neredeyse sular altında şu anda. 800-100 küsur bin kişi evinden barkından olmuş durumda. Bu devam ediyor. Geçen hafta Brezilya'da çok büyük bir sel yaşandı. Baraj falan, sel yüzünden baraj taştı galiba. İki, iki, ee, baraj i̇ki baraj, iki baraj, iki baraj değil mi? Bayha eyaletinde muazzam bir felaket yaşanıyordu. Tarihin ee, o eyaletin Bayha eyaletinin gördü en büyük felaket oldu. En büyük felaket e, Almanya'da da aynı şey oldu geçen yaz. Almanya ve Belçika'da çok sayıda insan öldü. Türkiye'de yine aynı şekilde işte Bozkurt ilçesi e, tamamen sular altında kaldı biliyorsunuz. E, büyük seller yaşandı. Aynı zamanda kuraklıklar yaşanıyor mesela. Kenya'nın kuzeyinde ve Madagaskar'ın güneyinde inanılmaz kuraklıklar var ve işte Birleşmiş Milletler bunu iklim değiştiğine bağlı, bağlı ilk açlık felaketi olarak tanımlıyor. Aynı şekilde Kanada'da çok büyük yani 49.6 dereceyi gördük Kanada'nın batısı mesela. Büyük orman yangınları ve 500'e yakın insan öldü sıcak dalgasından. Kaliforniya'da, Sibirya'da büyük orman yangınları yaşandı ve tabii Türkiye'de tüm zamanların en büyük orman yangını 100 bin hektardan daha fazla alan iki hafta içinde Türkiye'de yandı Muğla ve Antalya illerinde ağırlıklı olarak. Ve tabii tüm zamanların en büyük yıkıma neden olan, maddi yıkıma neden olan kasırgalarından biri de ida Kasırgası da bu sene yaşandı. Yani bunların sayısı artabilir. Bunlar benim ilk aklıma gelenler açıkçası. Ama hani çok böyle kapsamlı bir envanter çıkarmaya kalksak bunun birkaç katı iklim felaketi bulabiliriz bu sene konuşacak. O yüzden iklim felaketleri açısından da maalesef çok kötü bir yıl yaşadık. Listenin üçüncü sırasında IPCC'nin e, altıncı değerlendirme raporunu e, görüyoruz bu sene. IPCC sekiz sene sonra e, yeni altıncı e, assessment report dediği işte değerlendirme raporunu çıkardı. Ve e, şeyin e, iklim değişikliğinin hani görülmedik bir hıza ulaştığını açıkladı ve kırmızı alarm kırm kırmızı ne dedi red code, code red. Evet. Ee, e, dedi yani kırmızı alarm mı diye çevirebiliriz kırmızı alarm evet kırmızı alarm diye çevirebiliriz ve işte bunu da bütün ayrıntılarıyla konuşmuştuk 1.2 derece bir artış ve 1,5 derecenin de artık kaçınılmaz olduğunu IPCC ilk defa resmi olarak açıkladı. Ancak eğer net sıfır hedefi başarılırsa 2050'de o zaman 100 yıl sonundan önce 1,5 derecenin altına düşme ihtimali var ısınmanın rapora göre. İkinci sırada yine bir iyi haber. Almanya'da Yeşillerin tekrar 2005'ten sonra 16 sene aradan sonra tekrar koalisyon hükümetine girmesi ee, ve bu sefer değişik bir koalisyon hükümeti. Sadece sosyal demokratlar değil, liberallerin de olduğu, hür demokratların da olduğu bir üçlü koalisyonda. Ee, bu önemli bir haber çünkü e, Almanya'nın kömürden çıkış tarihini 2038'den 2030'a çektiler ve 2030'a kadar yenilebilir enerjinin payını %80'e çıkarma kararı verdiler. Bütün bunlar koalisyon protokolüne girdi. Önemli bir gelişme ee, Yeşiller hükümette 5 bakanla temsil ediliyor ve bunun neleri değiştireceğini izlemek son derece önemli görünüyor. Geldik birinci e, habere. Şimdi Ömer abi buna itiraz eder misin bilmiyorum ama biraz e, ne diyeyim buradan bakarak bir birinci sıra e, öneriyorum. Türkiye'nin Paris anlaşmasına taraf olmasın. Evet. <gülüyor> yani e, hani dünyanın en önemli haberi bilir değil kesinlikle yani Türkiye'nin bu kadar gecikmeyle Paris anlaşmasına nihayet taraf olması ve henüz hiçbir somut adım da atmadan sadece laf düzeyinde taraf olması dünyanın en önemli haberi değil kuşkusuz evet. ama bizim açımızdan yani Türkiye'deki iklim mücadelesi açısından e, bence gerçekten e, önemli bir aşama ve bir başarı hikayesi aslında Türkiye'de de iklim hareketinin bunca yıllık mücadelesinin bir sonucu olarak herhalde değerlendirilebilir. Evet, ben de buna katılıyorum. Yani 6 yıllık korkunç, sebepsiz ve izah edilmemiş sebebi de bir gecikmeden sonra bu önemli bir şey. Fakat tabii hemen yani hesap sorulabilmesi açısından, hesap verebilir olması açısından o kadar da önemli. Ama öte yandan da aynı gün neredeyse Yeni gaz araması için bir geminin Doğu Karadeniz'de yola çıktığının müjdesinin verilmesi gibi büyük çelişkiler de barındırıyor içinde. Yani evet. yılın sonunda iki tane bana önemli gelen rapordan da bu vesileyle bahsediğimiz ne, bir tanesi Glasgow Agreement diye bir kuruluşun bir sivil toplum kuruluşu bu. 76 ülkede. 800 yeni petrol ve gaz kuyusu açılacağını 2022'nin sonuna kadar diye hesaplamışlar. Çok ayrıntılı aralarında Türkiye'de var tabi adlarını vermişler kuyuların açılacak ve işlemekte olan ve 19 tane galiba yeni kuyu var haberi. Bu da baya zorlu bir durumu işaret ediyor. Aynı şekilde reclaim finance diye. De bir sivil toplum kuruluşu. O da Fransız kökenli. Aralarında bizim programlarımıza da sık sık yani konuk olan Erencan İlerin baş yazarı olduğu bir rapor bu. Ve burada da şeyi çok... Bankaların, yatırımcıların ve sigorta şirketlerinin Kuzey Kutbunda Arktik bölgede büyük bir petrol ve gaz çıkarım faaliyetine girişeceklerini ispatlayan ağır bir raporu var. İklim bombası. Rezalet gerçekten, evet. Yani, utanç verici bir durum var. Ama bunlar da ortaya çıkan önemli raporlar. Yani ikisinin de olmaz. Evet, mücadeleye devam. E, yapılacak bir şey yok. Bütün bu e, biraz iyi, epey kötü haberlerle beraber bir yılı daha kapatmış olduk. 2021'inde yani, bir, de bir e, de özetimi şey vermiş evet. olduk. İyi bir haber ekleyeyim. Walden Bello ile Isabel Ortiz'in ortak yayınladıkları bir şey vardı. Share the World Resources kuruluşu tarafından. Yani dünya kaynaklarını paylaşalım diye çevrilebilir. O da 21. yüzyılın başından bugüne, geçen seneye kadar bütün şeyleri toparlamışlar. Ne kadar gösteri, mücadele haberi var diye. Ve büyük bir artış var sayılarında. Yani hepsini Türkiye'dekileri de dahil olmak üzere içermişler. Kocaman bir kitap halinde çıkmış bu ve bütün dünyada hem sayı olarak protestoların sayıları hem de katılanların sayısında büyük bir yükselişle gidiyor ve temel şeylerde taleplerde aynı işte böyle demokrasi muhakkak diktatörlüklere karşı ve tabii ki şeye karşı bir de iklimin en önemli mücadele sebeplerinden bir tanesi de iklimin. Yani 2020'de Hindistan'da çiftçilerin 250 milyondan fazla protestocunun sokağa dökülmesi ve sonuç aldıklarını da biliyoruz. Böyle de umutlu bir şeyi de söylemek istedim. Evet yani çok sayıda mücadele haberi de zaten hani buraya sığdıramadığımız zamanımız yetmeyen çok önemli başka mücadele haberleri, koruma haberleri de var. Belki daha sonra onları toparlama şansımız olur. Şimdi süremizin sonuna geldik. Aslında Alaaddin Yavaşça'yı da anarak bitirecektik ama herhalde zaman kalmadı onun için. Ee, onu da gelecek hafta e, çalarız diyorum. Ee, 2021'i böyle, evet, 2021'i böylece bitiriyoruz. Ee, 95 yaşında geçen hafta e, Latin yavaşça hayatını kaybetmişti. Herhalde Türk müziğinin e, bir kuşağın kalan son e, önemli e, bestecisiydi. Ne yorumcusu tabii aslında. Ee, onu da gelecek hafta e, çalarız. E, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.